Mescid-i Nebevi ve kabe Muazzama'da uyumanın bir sakıncası var mıdır? Tabi hacca giden bir kimse öncelikle helal para ile helal malı ile gitmelidir. Yani hacca gitmiş olması onun o çektiği parayı kullanmasını... Helal olmasını gerektirmez. Sonuç vermez bu şekilde. Ee, biz herkese helal mal ile, helal kendi parasıyla içerisinde şüphe bile bulunmayan e, kendi malı ile gitmesini tavsiye ederiz. Hoş bir şey değildir.